Yaban Keçileri Bir insan dağda yaban keçisi avlasa ona hiç kimse bir şey söylemez. Ama bir başkasının keçesini tutup keste hırsızlık etmiş olur ve ceza görür. Kanunlara itaatli hiçbir kimse böyle gayr-meşru bir işe teşebbüs etmez. Fakat devletin kanun ve nizamına isyan eden... Bir dağ eşkıyasının nazarında ise yaban keçisi ile başkasının keçisi arasında hiçbir fark yoktur. Bulduğuna sahip çıkar. Kendi malı ve hakkıymış gibi yer. Yakalandığında çarptırılacağı cezayı aklına getirmez bile. Aynen bu eşkıya gibi, bu kainatın maliki ve umun mevcudatın haliki olan... Rabul-Alemin'e iman etmeyerek isyan eden bir kimse içinde her şey ve herkes yaban keçisi mesabesinde demektir. Böyle bir insan mahkemeyi kübra'yı ve ebedi cehennem azabını düşünmeyeceğine göre beş kuruşluk manfaatı için nihayetsiz cinayetler işleyebilir ve hatta babasını da öldürebilir. Dünyevi cezalar ve hapis korkusu onu bu vahşetlerden geri alamaz ve alamıyor da. Ey insan vahşi, şu bağistan alemdeki umum mevcudatın sahipsiz ve hamisiz mi olduğunu zannediyorsun? Evet, tehlikeli bir yolda koyun mu, köpek mi? İnsan tehlikeli bir yolculuk esnasında yanına arkadaş olarak koyun mu alsa yoksa köpek mi alsa muhafık olur. Elbette ki böyle bir yola koyunla çıkılmaz. O yolda insana refakat köpeğin işidir. İşte köpeğin köpekliğini bilerek ona o nisbette kıymet vermek suretiyle Söz konusu yolda seyahat eden bir akıllı adam hakkında. Aynı yolda bir koyunla seyahat eden diğer bir adam müstehiziyane konuşsa ve ona hakaretler yağdırsa bir kurdun saldırısı karşısında gülünç duruma düşen ve alçalan kim olacaktır? Siz takdir ediniz. Günümüzdeki birçok içtimai meseleler yukarıdaki misal tarzında cereyan etmektedir. Bu noktada gayet dikkatli olmalı ve misaldeki ikinci adamın ahmaklığına düşmemeye çalışmalıyız. Evet. Umumi rahmeti celp yolu. Müminlerin ettiği dualar, tesbihler, tekbirler ve hamdler alem manada ittifak ederek umumi rahmetin celbine vesile oluyorlar. Bunun mücessem bir misalini yağmur hadisesinde görmemiz mümkün olmaktadır. Şöyle ki gökyüzünde sadece bir tek bulutun görünmesi halinde yağmur beklenmemekle beraber. Bulutlar bir araya geldikçe yağmur yağma ihtimali kuvvet kazanmakta ve bir noktadan sonra da rahmet yağmağa başlamaktadır. Cemaat halinde çalışmanın tenfikatı subhaniye medar olacağına da bu misal ile bakılabilir. Evet. 70 libas. Hurilerin giydikleri 70 kat libasın Birbirine perde olmamasının bazı cüz'i misallerini bu dünyada da görebiliyoruz şöyle ki. Bir elmanın rengi, tadı, kokusu ve vitamini. Onun ayrı ayrı güzellikleri olup her biri ayrı bir libasa teşbih edilirse bu libasların birbirine perde olmadıkları görülür. Diğer taraftan. Güneşi de değişik renklerde yedi libas giymiş bir huriye teşbih edebiliriz. Bu libaslar da birbirine mani olmamaktadır.